20. mektup. Bismihissubhane ve in şeyin illa yüsbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hu hayyun lâ yemût. Bi yedihil hayr ve hu kulli şeyin ve Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan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 Şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Mukaddime: Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Ve insaniyetin en Ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti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 nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine, rahmet kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinat bulur ki bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudreti mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikını bildirir ve tanıtırır sahibini gösterir Mâlik-i kim olduğunu ira'e eder ve o ira'e ile kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu hüzn-i elîmden kurtarıp ebedî bir ferahı, daimî bir süruru temin eder. İkinci kelime vahdehu. Şu kelimede şifalı saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki kainatın ekser envai ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan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 ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihetle senin defteri amaline geçer sana bir hayatı bâkîyi temin eder seni ebedî ihya eder 7. kelime vayümît yani mevdi veren odur yani hayat vazifesinden terhis eder fani dünyadan yerini tebdil eder külfeti hizmetten azat eder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 bir tebdili mekandır, saadet ebediye tarafına, vatanı aslilerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmuası olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır. Sekizinci kelime, wahwahyun la yamud, yani bütün kâinatın mevcudatında görünen ve vesileyi muhabbet olan kemal ve hüsn ve ihsanın hatsiz bir derece fevkinde.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 Sizlere müjde. Mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbub-ı bakiniz var. Madem o var ve baki'dir, başkalar ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda sebebi muhabbetiniz olan hüsn-ü ihsan, fazl kemal o mahbub-ı baki'nin cilve-i cemali bakisinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir.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 Ücret almağa gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defteri amalinin sayfeleri ve hidematının sandukçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki yüz derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadirül Zülcelal. elbette sizin de netayici hayatınızı öyle muhafaza ediyor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 Haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzla icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanları ile saadet ebediyeyi vaad edip cenneti müjde veriyor. Hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak ve hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir. Hem madem asarının şahadeti ile bütün kemalat, onun nihayetsiz kemaline delalet ve şahadet eder ve hiçbir cihette naks ve kusur onda yoktur. Hem madem hulf vaat ve hilaf ve kizb ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks kusurdur, elbette ve elbette o Kadîr-i Zülcelal, o Hakîm-i o Rahîm-i Zülcemâl, yerine getirecek, saadet-i ebediyye kapısını açacak,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 ve mevla Kerimlerine kavuşacaklar. Yani, bu dar-ı gidip, dar-ı bâkîde huzur kibriyaya müşerref olacaklar. Yani, esbab dağdasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabb-ı rahimlerine makar-ı saltanat-ı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes,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 Zulümata değil alemin nur'a giriyorsunuz. Sahip ve maliki hakîkînin tarafına gidiyorsunuz ve sultan-ı pay payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firâka değil visale müteveccihsiniz.